hazretin peşinden gitmek bazen başka hadiselerin de doğmasına sebep oluyor. Bazen haseri kapatmak lazım. gelir Kapanmaması lazım ama daha büyük aileleri meydana çıkmaması için bazı hazretin kapanması. Ne oldu Hazreti Ali'de ve Öbür tarafı üç gün olur. Ve Hazreti Hazreti Hazreti Küçük'ün Aşı kesildi ve son çocuk da kurtarıldı, Türkler tarafından. Orası da Türk tarafından Son güne yedi tane Türk geldi aklı. Kötü Hüseyin Gideröz dedi. Senin... Benim yerim burası dedi, ben burada öleceğim şey dedi, benim evet. kademlere yazılmıştı dedi, gitmedi. Yani o küçük çocuğa şey, imam. Zeynel Adı, Zeynel Adı değil mi? Zeynel Adı getirilir. Hı. Osmanlı devam et. 12 imamlar oradan mı başarılır? Ayrıca başlar. Çok hırs kavgası olmuş dönem değil mi? Çok hırs olmuş. Herkes hırs. hırs yapmış. böyle. Hı hı. Mahiyeler yine sünniydi değil mi deden? Bugünün sünnilerine maviye tarafınızdan ederler. Yani, en büyük düşmanı bizizdi. <gülüyor> yani o zaman onlara sünni deniliyordu yani? Deniyor. Ama sevişli işte bir yanlış kalmıştı, oradan var. Ama o gün sayısı, de, sayısı, dünyadaki sünni dünya, dünya, sayısı, e, Alevi'ye ne zaman on beş kat fazla, daha fazla. Alevi'ye sayısı yine yirmi otuz milyon fazla çıkmaz. İranlara, İranlara, yani e, Alevi zannet mi? Onlar Şii'dir. Şey Şii, e, böyle bir Şii. Şey, siyaset anlamış. Sünni, Sünii nasıl yaptı diye dedim böyle bir şey. Hı? Yani sünni, sünniye böyle bir şey nasıl yaptı acaba diye düşünüyor insan. Hani biraz hafpmuşlar. Siyaset. Arap ayrıntısı. Sırf siyasi. siyasi. Şimdi de yapıyorlar. Şimdi. Aynen öyle. Ama işte o zaman ne bilim daha mı bilir. Dikkat hani dinde insanlar yeni İslam'ı getiriyor. O zaman hani çok büyük dinler var. Çok, çok çok kuvvetli dindarlar. Hatta Peygamber zamanı görmüş insanlar var. Ama sayıları azalmış. Sönde geçiremiyorlar. Evet tabii yeni celiyanlarla kuvvetlendiriyorlar. Ama işte dindar adam öldürülür mü? On harca diye soruyorsun. Hırsız. Bak, ben de bir işte istamam. Ve bu memenin merak etmeyin. Her devde olmuş bu hoca sene aramıyor. Olmuş Osmanlı zamanı olmuş mesela şeyde. Eee kuyucuma paşa eee şey diyorum. Şey, şey diyorum jim yemesem abi. Kuyucuma paşa. Kuyucu Anladığı baştan başa kapısını kesmiş kuyuna kom aileleri. Alemiye, Alemiye kuyuda dönüyor. Çok çok güzel makostum. Sonra Lejandire çıkar. Kuyuda, ceseden çıkıyor arada. Olmuş, her zaman olur. Yavuz Sultan Selim'i de derler deden. Yavuz Sultan Selim, o daha başka. O başka mı mesele? O daha başka. O, o mi meşrep bir insan. Yavuz Selim. Memlevi. Ama alevi meşrep bir insan. Bir gemini çevirerek, ayaklandırsam bir defa, ben Hazreti Hüseyin'in intikalını almaya gidiyorum. Yemden gelen varsa gelsin, Zik, gelmeyen, çoluğun çocuğu görmeyi gönderir, gitsinler, dedi. Yavuz Selim, oradan. Yavuz Selim bu. Çok bana ne? Hiç kimse evlenmedi. Mevcid-i ablak e yapıldı, Rıdane'ye yapıldı, Mısır'a ve pilafet bize geçti. Yavuz Selim başka? Ben Hüseyin'in evli bir etik intikal almayı gördüm, dikkat et çekti. Oradan karşısına çekti. Yavuz Selim bu. Kırk bin Alevi öldürdü Alevilik, şimdi bakma insanlara, şimdi Alevili din, din şeklinde, mezhep, mezhepten vazgeçti din şeklinde sokuyorlar. Yanaşmayın. Alevilik, elbet dostluğu. Bütün mesele bu. Elbet olsun. Bu ne? Şuraya, buraya çekmen gerekiyor. Sen Hazreti Peygamber'i istemiyor sen? Onun çocuk neyse nasıl doğrusun? Allah diyor ki, bana gelmeden peygamberine yani ona salavatla ona. O dedim bana gelmeden eh, eh, eh, ehli bedi mi? Bu kadar açıkken şey yani bizim ehli bedi, bizim alemimiz bu kadar. Ehli bedi çok sevdim. Arkası pasalıyor. İnanmam. Hiç mi inanmam? Bu ne menfaatları, en teklar demişti kendisine. Bakma şimdi bakayım bunu yaptım. Maftı unutulmasın. Herkese yapın. Çok alır yazar yazamış. Oku. Günün ne yazdığı tersi o. Ali Bey de bizde hepimiz Suriyeli ama sevken Ali Beyiz. Ne var? Aziz Bey'le misindeyiz. Onu endime de çok seviyoruz. Ne mı bunda? Eğer onlar çok haklı olsa da bugün e, şey sayısı, sünni sayısı Aleviden daha altın olması lazım. Değil. değil mi? O benim şey. Şu, bizi de şimdi var, biz sanıyorlar. Sansınlar. Sansınlar. Biz Peygamber'in izini ayrılırız. Bu ne dedisi o. Onun, onun dedi Allah'ın beliyedir. şüphem yok. O zaman. Sen, sen dediğin ne? Uyduru, şeyler. İlk bir sabah şeyler. Hep şüphe. Olsaydı böyle olacak, böyle olacaktı. Şüphe. Olmuş mu? Beledi. Ali Peygamber olacaktı, olmadı yalnız. Değil mi? Neyse. Sarka şüphe, zaman içinde. Zaman içinde 15-25. Şimdi benim bu beyaz ve mavi akı noktayı uzun boyu tutmam e, bir takım sağda sol şey oluyor yani. <gülüyor> Kalmayın, inanmayın. Biz emni beydik. Aşırdayız ve Hazreti Peygamber de izindeyiz. ne dedi o yüz, o yok. Benim müşkidim işte o gün sinyorken ben hem Alevi'yim, Mevlevi'yi derdim, Alevi, Mevlevi Alevi. onun onu namazı kılardı artık sanırım derdim. Soptu bir de değil mi? Bir de Bahriyaz derdim. De. Ama ben Alevi'yim derdi. Zeytken alevim, biz de öyleyiz. Zeytken kim? kim Hz. Peygamber'i ailesini sevmez ki? Sevir misiniz? Geversiniz. Osmanlı, bayrak çektiği bir Hasan Hüseyin'e giderlerdi. Yalan mı? Yani Bektaşiler, Adamlar, Hacı Bekleşver'e büyük bir şey var, de biliyor da bunu, bunu beni ıslamış yaplar, yerine getirir Hacı mıymış dede Hacı Bekleşver'e de, tabii. Hacıymış. Hayır, Hacı, Hacı gitmedi. Hacı gitmedi. Hacı kim? Anne Hacı. Bekle, Bekleşver, Hacı öyle etkiler. Onun makalatı var. Makalatı o ki 1600 tarihli ya. Hacı gibi bir şey bitirsen. Bir fizik Yine fizik. Yine fizik. Yine bujtari de makaleyi yine atıyor ne adam yazmışlar, daha çok şey yazmışlar. Makale. Nasıl inanacaksın ki? Suni kendisi yani. Sünni. Nasıl atfediyorlar? yani değil mi? Sonra şu şimdi. Şu şu var. Her başa. Hacı Ateş şey öyle. Türkçe konuşmuş. Kaçeken yani eee kuzeyinde kuzeyinde da işte. Dağları var ya, Etare Hazar deniz arasında var Devruz. Orada <gülüyor> Hazarca hanedanı var, bakır. Hoca. Hoca. Hadi ya. Hoca gel. Hoca. Tepenin oradan gelenlerde Eranmış bir insan Türkçe konuşuyor. Orada Türkler var be. Türkçe konuşuyorlar. Oradan eee o o o o, o kültür gelmiş han biz biliyorum. Biliyorum. biliyorum. Mevlana, hadi Mevlana, Afganistan'dan gelmiş, parça okumuş, parça okumuş, babasından, anasından parça okumuş, öyle gelmiş ve e, yüksek bir ilmin temsilcisi. Ama o da diyor ki ben alümeşşif bir insan, ama Türk'üm diyor, çıkmıyım diyor, ahli seyden kalkmıyor. Başta namaz kâmi, diye açtiyoldunuz da ama ama diye bir biriket kogarmış, ay ne işi çekmiş. Tabii bakalar önüne yani, öyle öyle kara görün, yani. yani ben size şunu şunu şunu doğru bu doğruya bir kanatla musluk demiyorum. Her tarih tarih altı da, bakın, haçlarda bakın, inanmaz. Hazreti Mevlana şey kendini vermişsin, vermişsin ben, o zaman benim birim, benim yol, benim yolu o, ona inanmışsın oradayım. Şimdi ne kadar herhangi bir ama yani yanlış bulur dedim, yani düşünmek bir ayıp. Eksek bir küldüm şimdi, e, e, e, Hazreti Mevlana, Mevlana'yı kurmadı, haklı, kurmadı ama kimden terbiye aldı? Anasından bak o sınır, o sınır ne? Kübrevi. Evet. Nefes'in kübrazetten bağlılar. Demek ki Azim Mevla'nın kübrevi. Biz kökümüz kübrevi. Evet. Bunu kimse neyse yapma söylemez. Evet. Onu kim terbiye etti? Ana, ona o, ana, o, o, o e terbiye etti. Nefes'in kübrazetten bağlılar. O zaman azip yerinde bir yol, kübrevilik. Onun terbiye ettiği insanlar, ne Onun Demiş şimdi bizim köküzdük bir evdir ya. Hmm. Şimdi şeye bakın, şeye kü bakın siz. Memleket sohbeten kendi kendine çıkmadı ki. Hadi memleketine fikri etrafına çıktı? O hangi ceylan sahibi köyü O zaman memleketli bir tarikat mı? Var. Hmm. Var. Hmm. Biz, biz Hazreti köküzdüne kü aldık. Onun yanında olan insanları aldık. Ama Kübrevi diye bir terbiye geçmez yerden. Mesleği bir dördün diye bana da olsun, geçmez. Ama onu terbiye eden kübrevi. İnsan nasıl terbiye görse öyledir. <gülüyor> Ondan başka terbiye kabul eder misiniz, etmiyoruz. Bu yer, nâşile hâcegendir, nâşile Na hâcegendir. Ama ayrı bir insandan terbiye yok. Bektaşı'yeden verdikçe tam bir nesildeki yok. tam iki yol bir ak bir birey, böyle kırmızı, böyle bekar ediyor. Ama aynı kaynahtan almışlar. Ama şunu hiç bir sinir ediyor, Allah bir peygamber verir. Bekicim çok affedersiniz. Fakir makalelerden okumuştum. Hangisine? Ee, Hacı Bektaşı'na atfedilen makalelerden. Mesela dört kapı kırk makamda, özellikle birinci hani kapıda şeriatın namazın, Haccın, işte Antestin, Orucu'nun hepsinin ne kadar önemli olduğunu yani bayağı ciddi ciddi anlatıyor yani orada da. Tabi şimdikiler demek ki çok onu şey e yaptılar dedeciğim. Bu Bankaharit bir nebini atıyor sadece. Demek ki Başka o zaman da hem bey teşevi varmış. Hem yani? yani o zaman yani. bey teşevi varmış. Demek ki şimdi onlar kolu var. Sonraki ceryallerle hepsi bozuldu sadece o değil ki. Hepsi bozuldu. Bakın Harbirlik'te bugün 30-90 kolu var. Halveteydi. 39 sene kol var. Kim ne değişikliğe yapacak o kollara koldur? Bize tek, Berkesi tek koldur. Berkes de kol demiş. Ee, bir kelbi soyu var bir baba bir dede soyu var ama hepsi aynı yere var. Bize de efendim, şey şemsi verdi. Bu kol değil? Bu ne Şemsi neşe velidi neşe, hepsini bir yere toplanıyor gene, Yani bu kol değil bunlar, şemsi şey, biz de o gibi bir e, rintik var. Mesela fakir, bahariyeli, bahariyeleri rint, burası velidi, çok sıkı şerehte varlar, abdestliğe basmasınlar, öyle mi? Bu bir neşedir, zevktir. Harekatten çok olması sebebi yok, bir neşedir. Ama hiç mi kafa çekmemiş mi? Amerika bakmayın siz. miyiz? ki sormuşlar, Memleve niye ne ekliyor? İşte şu şu şu şey sahte varsa diye. Ya dönmüşler mi hiç? İçlerine karışmamışlar. İçine karışmamışlar. Gece anlattım size bir evet şeyde, fakir armutlu da bir daha kesip koyduk. Yemeye bakın, aşkaşı gideceğiz. Yaz seyahatimize gideceğiz. Ben şadırvada taktasak böyle bakte adamın o da o şişe düşüyor. Bırak bizi. Bana adam gibi bakayım böyle. Söyle. Söyle. İşte bana. Bana onun niye girim ya? Vallahi ona niye girim? Ne mi bu? Benim o oh! Vallahi anladım bir dinlenmem katarladı. Cami şey, ben nereden ko? İzmir'de konserden önce elimde tambur var. Sabah karşı buraya geldim. Ben geldiğimde Kılıçpaşa Paşa Camii'nin yan tarafında sabah namazı. Evdeki şimdi tam buraya bir vardı. Küçükken avuç hocam, tambur abi git. o tambur böylesi hep böyle köy ankora. Gel şey, sonra talebe çıkıyor. Onun meclisine boşuna gelmiyorum. Şey dedi. Sen şu bana verdin, bana bir mevzuları saklayın beni. <gülüyor> Abi gitti, mevzuları sakladı, cemaat aldı, bize tamburu aldı çıktık. Kıyamadık o başım dedi. Günah. Şimdi, ben de o camdan muzgudum. O peki o camdan muzgudum, nedir bu işçeyi anlamıyorum Benim perim, yine muzgudum sokmuş, çok da yapmış. O bize O bize o dükküze okun ezanlar, ailenler bu muskite sahiste gidebileceğiz oluyor. Bu hangi bir zencefçarjeman kavramı eser oluyor ki? Bir bir haberci zeddi de çarjya da Ve çok da ortak çarjeman kavramı bu şarkı yok çadas, bir tane var, bir bir mevleva gibi var, bir de çok güzel bir e, ilahi var. O zaman bir de zaten Sabah geçtiği bir ayet, çok güzel. Şimdi, Bilah'in... Eskiden Mehmet Başkan, onu, onu okurlardı. Sabah bakalım, onu okurlardı. Çay, çayrıge, çayrıge... Daha doğrusu, çayrıge içerisinde sabah sokmuşlar daha doğrusu. Hı. Kötü mi olmuş? Güzel güzel e, dinliyoruz. E, bu ne? Şimdi... Memnun olduk ama bu da sohbettir, Hı. benim film muski şirası gibi sevap çalar ve muski bakkabla tarif eder, <gülüyor> şiirlerinde. Yani bakayım, bende var bir film yok muyum burda? Böyle, hadi film de, bir bir yer vardı, bir ceryem vardı. Bir de önemli Bugün aşık e, olay, o makam, aşkla biraz değişmiş miyim olmamış. Ama başka bir şey, başka bir başka bir şey gibi. Yok ya bugün gevezeyini tuttum. Fasır, şurası, şurası, şurası. Var mı böyle bir eksik kalmış, noksan kalmış, fazla bir şey varsa söyleyin. Ben öbürleri gibi diyelim. Tenkilde de karşıya. Tenkit edin beni. Yani. Dedem Halit bin Velid e, kafirdi dediniz değil mi? Evet. Halit bin Velid. Fukperesti dediniz. Evet tabii. Sonradan İslam oldu, yani İslam olup. İslam olup yani. Tabii. Olur mu? çok kuvvetli kumandan. Eskiden rehber or O uygulamadan da şeyde. Gülüm kuvvetiyle. Bu adam kazanması kaz çok iyi. <gülüyor> Arda Can ziyaretine gitmişti görevdenki. Anlattı mı size bilmiyorum. Anlat mı? An. <gülüyor> Arda. Anlat evet. Zaten çok az görüştük bu. Felipinler, Khabir, nerede Khabir? Diyarbakır dedi galiba mi? Mi? Dedi. olabilir. Khabir gitti mi? Suriye mi dedi. göreve gitmişti Ama bir ziyaret ettim İmamlade işte oradan ay evet o taraflarda. Yaşaklara ne var işte şeyde. Sirt'te. Hı hı bir şey. O tarafa çarşı. Sirt'te mesai gören. Erzurumlu Hazretleri nerede Kazrede? Sirt'te değil mi? O tarafa doğru galiba. Bakın. Şu Sirt'te. Evet. Bakın. Şu Nevşehir'de saat de. Teremese gelirim. Ee, Fakir Doğu'da çok önemli, Elazığ merkezli yerine şöyle e, Şeye, e, Elazığ'a bir diğer, oradan aradım otuz sene sonra, otuz beş sene sonra, ben tekrar Elazığ'a bir işten gönderdiler. Oraya bir cihaz montajı çekmiş. O ah hava yani iki, iki kişi biliyoruz. Bir ben, bir de Ankara'da yaklaştı. Ankara arkadaşım daha ziyade, idare işlerle meşkologa, fakirde bir bana terapimi yakaladı dedi. Elazığ'da bir cihaz göreceğiz. O cihazın senden başka bile yok, bir de ben. Ee, o cihaz Afyon'da, oradan söküp Elazığ'a geçeceğiz. Elazığ'da göreceğiz şimdi. Çok şey bir cihaz, komple, komple bir cihaz, e, tamir de zor. Çok uzun şeyle istemeyeceğiz. Ama madem arkadaşım benimle zor olduğumda kalmışız. Tamam ver gideyim dedim. Beden de eskişama bu vardı. Onu aldım. Malzeme almıyorum. Ankara'dan bana iki kişi takviye verdi. Ama gece aklına gittim. Aklına cihazı, sopiyon, kamyonun bindi. Onu gönderdik. Ben de Ankara Ankara'da malzemeyi takviye ettim. İki tane tekstizden veriyorum ben. Elazığ'a gittik. Cihaz neyse, daha evvel gidenler ma maşallah cihazın altından git üstüne çıkmışlar. Yapıldı, müthişe cihazı teslim ettik. O sırada ıı, Tatvan'da bir başka cihaz oturmuş. Ben de oradayım ya, Tatvan yakın. Ya Tatvan'ı mühendisler diyor, ona gidelim. Kalktık, gittik Tatvan'a. Tatvan'da o cihazı da, iki tane bunlar var. Biri yedi. Birini yaptık da beni Eliazığa bir de getirdim, o da yapacağım. Orada getirdim, götürtmek alayım mı? Daha ben Eliazığa girdim, müdür karşı abi, e ne var? E, sen bizim, bizim tergâhımı almadınız mı? Almadık, ne tergâhı? Siyer de geçirmişim. Ya ben almadım, sevahten 2-7 aylık, sen kaç açacaktın? Sekin içecektim. Aaa, Neyse, tekrar.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 bir yani, şey ama ne diyor? İbrahim hakkı ee, pistonu fakrulan, yani on şehre ve de şeh şehmiyemdu, yapsir demeler. Şimdi alpli al, araba resmi araba yolda başına kaza gelir, araba devre falan başa, sen yüzden yol İnşallah Allah tekrar şey yakın zamanı beni buraya tekrar gönderebilir. İnşallah. İyi haleler bu ne En özel vardık. Gece sabah karşı. Abi ne var? Sırtta gideceksin. Ya ne diyorsun sen? Sırtta gidiyoruz abi abi. Hadi yeniden toparlandık. Sırtta gittik. Hadi geçip daka. Yol bastı, silahlar meleklerken, bizi tekerlek tekelek battı Silah attılar? Yağmur yağıyor, şey, orada kaza var, güzel bir kaza varsa orada. Ben şoför var, tekelek battı değil mi? İndik arabadan, tekeleği taktık yerine. Lampona söndü, göz, göz kararıydı. Yağmur yağıyor, <gülüyor> ayıp azından çıkıyordu ama PKK <gülüyor> var, <bunlar>. silahlar battı değil mi? Neyse. Ee, bir şey olmadan, hani... E, şey orada bırakmadan... Girdik. Siyif'te. Siyif'te, o Cuma... Cuma ne var? <gülüyor> ben şeye gideceğim. Gidilen nakasetine gideceğim. Hayır gelen var, sen de gidelim araba. Ben de 5 yılda kalsın varsa Gid, arabaya gittik. Çok esaslı bir şey. Hakikaten o köy... Şimdi aydınlar doğmuşlardı, köy, ömrümde şimdi kaza oldu, öyle kaza demedim. Üç yaşından doksan yaşına kadar herkes Arapça Türkçe konuşuyor. TRT'nin köy kıldık köy. Kız enstitüsü var, ortaokul var, var. Ilk, ilk, cuma metçi de var, bir de günlük bir metçi var. ne güzel. Hemen bir yer. kıldık. İmam beyazlar giymiş, tertemiz. 35 yaşlarında bir imam. Arapça konuşuyor. Ha yani bu Türkiye'den Türkçeyle genelde. Ama orada genelde Arapça konuşuyor. Ama kızım Türkiye Türkiye şey, şey, şey dilini niye yani. bakayım. Ne diyor çok O gün bir kandinin bir kandıyla mahkaneye adam kandamış. Kandinin öteki şeyleştiği hiç kandinden bahsettiğini anıyorum. Adam ya öyle adetleri var veyahutta benim huzurunda mı görüyüveriz. ya. Dikkat çık. Kreo var, orada Kreo da tam yok. Adam bize, eden yani hemen tük iş başı iş iş, başım iş, iş dedi. E, e. Aynı tutti Türkçelerde. okudu gayet fasil Türkçe demadı mı? Nemazını sünnet Komşu adamdan Ben dedi işi fakren ortaya kapara ben de Arap, konuş Evet. Alep'ten falan göçerler oraya deden. Benim annem tarafı da siirtli Siyir de. Sirtli ak de. Akraba. Daha şey. doğada kalır. Efendim, tamam bir şey demedim. Gittim. İbrahim Akın'ın Türkçe'ni de yaptım. Büyük bir türbe. Çok odalı bir türbe. Evet. Ders çalışıyorlar. Halal hayatlar. Çocuklar. içeride. Dinli ders. Şeyh Memlut'un bir yer dağda türbeler, aynı buranın türbeler gibi. İmasyon türbesine dersin, mermerde yapmak. Orada da okutmuşlar insanlar, okuyorlar. Ayrıca değil mi? Çok güzel. Ölmüş, öyle bir, görmedim. Şimdi görmedim. Aydınlar. <gülüyor> Eski Tilla Evet. Ayın. İbrahim Hakkı, İsmail Fakiroğlu'nun talebesi. Evzurumlu. Verdiğine, babası, Doğulu hep nasıya ama bunlar kadiri. Bak bak onu almış şey abi kendine gide gide gide gide sirde gide gide işte işte İbrahim Hakkı bağlamışlar. Orada o çocuğu onu bırakmış köyine dönmüş. Şimdi İbrahim Hakkı dediler orada onu bağladı. Ee, Sultan e, üçüncü abi. Yani ya şey devlet, Gale Bunu de, çağırmıyor. Birinci. Birinci Ahmet. Birinci Ahmet değil mi? De, yok değil. Üçüncü Ahmet. MİMİ'yi, GİTİ BİR DİYİYOR VARDA. İstanbul'u çağırmıyor. diyor İstanbul? Hayal şehir. Karası dağın başı. Fakat şeyhine öyle bağlı ki dayanamıyor. Bizim müsaade edemeyin. Nereye gidiyorsun efendim? Ya, ne sıpkı var, ne sıpkı var, ne sıpkı var, bir şiiri var. O şiirin son bendi şöyle, ''Ey fakirullah bu hakkı bendenin, aşıkı fersane et, et, et, ettin akıbet.'' Aşıkı fersane, derman bulmaz bir aşk. Hastalık. Aşkı Hasta, aşk hastalığı. derman bulmaz bir aşk. E, derman bulmaz aşağı ve o güzel İslam'ı bırakıyor, e, e, şey ölüyor, bu hem mimar, hem bir e, şair, bir muskiskenaz, doktor, şey var, neden de neden yoktu? Mahkemefendi, onu okuyayım tavsiye ederim, onu okuyayım, daha darmin, darmin tarasını atıyor orada, darmin ondan kopya belki de. Nesse anlatıyor. Hem de mimar bir şeyine türbe yapıyor. Türbesine güzel kule yapıyor, hem de fizikçi, doktor da anatomize anlatıyor. E benim karşıda bir dağ var şöyle. Dağda bir duvar dizim var. Duvar pencere yapıyor. Hesaplayan kitaplar.